وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Taklitle ilgili dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz taklidin sözlükte ve istilahi olarak anlamını imanın e, istilahi olarak anlamını ittiba ve taklit arasındaki fark yakin imanı elde etmek için e, ta, e, taklit yakin ilişkisini veya ittiba yakin ilişkisini açıkladık taklidin hangi alanlarda olduğunu söyledik Son olarak Kur'an'ın taklide bakış açısı, sünnetin taklide bakış açısı ve Kur'an'ın dilinde ulema ve onlara uymanın anlamını ve yine sünnete uymak ve onunla çelişen sözleri terk etmek hakkında müştehit alimlerin görüşlerini dile getirdik. Bu alimlerden İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın hadis karşısında, sahih hadis karşısında, kendi görüşlerinin terk edici, edilmesi gerektiğini, fe ize sahhal hadis fehiyye mezhebi, hadis ise benim mezhebim odur dediğini, yine nereden aldığımızı bilmeden, görüşlerimizle amel etmek hiç kimseye helal değildir dediğini, bununla ilgili Elbani Rahimahullah'ın yorumlarını, yani Elbani Rahimahullah'ın, isabet ettiği konularda bunu söylerken isabet etmediği konularda onu kendisine kalkan yapıp İmam-ı Hanife'nin isminin arkasında arkasına sığınıp bidat ve hurafelerini hayatlarında icra edenlerin hali nice olur diye sormuştuk. Ve bunlardan bir diğeri İmam Malik rahimehullah'tı. Onun abdest alırken ayak parmaklarının arasını hilallemeksiyle ilgili İbni Vehb'in kendisine hadis getirdiğinde hemen bunu hemen bununla amel ettiği ve e şu anda da Maliki mezhebinde bunun vacip görüldüğünü ifade etmiştik. Ve yine İmam Malik'in herkesin sözü alınır da reddedilir de ancak şu kabirin sahibi müstesna diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterdiğini ifade etmiştik bugün de bu müştehit alimlerimizden bir diğeri olan İmam-ı Şafi'yi rahimahullah onun görüşlerini dile getireceğiz İmam-ı Şafi'den gelen nakiller oldukça fazla ve güzeldir Şafi mezhebinin müntesipleri bu nakillerle en fazla ve en iyi şekilde amel eden insanlar olmuşlardır. İbn Hazm şöyle demiştir. Taklid edilen fakihlerin bizzat kendileri taklidi kabul etmemişlerdir. Lütfen bu sözü önemseyelim. İbn Hazm rahimeullah diyor ki: Taklid edilen fakihlerin bizzat kendileri taklidi kabul etmemişlerdir. Onlar öğrencilerini taklitten sakındırmışlardır. Bu hususta en fazla titizlik gösteren de İmam-ı Şafi'yi Çünkü o sahih hadislere uyma ve hadislerin gereğince amel etme konusunda kimsenin ulaşamadığı seviyeye ulaşmış ve tümüyle taklit edilmekten de uzak olduğunu açıkça ilan etmiştir. Allah bu davranışından dolayı onu mükafatlandırsın ve sevabını bol bol versin. Birçok hayrın sebebiydi İmam Şafi'yi. Onun bu sözlerinden bazıları şunlardır. Bakınız ne diyor taklitle ilgili İmam Şafii'nin e, burhana ve delile nasıl davet ettiği ile ilgili inşallah bizzat kendi sözlerinden e, sözlerini buradan nakledeceğiz ve i̇mam Şafii'nin aslında nasıl da e, hakkı ikame etmek için nasıl bir gayret gösterdiğini göreceğiz. Şöyle diyor, Her insana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istisnasız tüm sünnetleri ulaşmamıştır. Dile getirdiğim görüşlerde ve belirlediğim prensiplerde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırı bir durum varsa, bu durumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi benim görüşümdür. Yani bu sözüyle kendisinin bir beşer olduğunu ve hatta bütün beşeriyeti de buna dikkat etmeye davet ederek diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istisnasız tüm sünneti bir tek kimseye ulaşmış değildir.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 Yine İmam Şafii rahimahullah bir başka sözünde diyor ki, Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sünneti açıkça belli olduktan sonra onu başka birinin sözü için terk etmesi helal değildir. Diyor ki, Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir ki Rabbimiz zaten bunu böyle dilemiştir. Nisa suresi 115. ayette. Ve men ve rasule min ma huda. Kendisine hak belli olduktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse. Dolayısıyla o da diyor ki Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti açıkça belli olduktan sonra onu başka birinin sözü için terk etmesi, hiç kimseye helal değildir. Hiç kimseye helal değildir. Yine bir başka sözünde, kitabımda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ters bir şey bulursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel edin, benim görüşümü bırakın, bir başka rivayette ona uyun, başkasının sözüne itibar etmeyin demektedir. Dikkat ediniz, kitabımda, yani herhangi bir kitabımda, eserlerimde, sünnete ters bir şey bulursanız, Allah Resulü ve vesselam'ın sünnetiyle amel edin. Benim görüşümü bırakın. Bir başka rivayette ise, ona uyun, başkasının sözüne uymayın, demektedir i̇mam Şafii Şafi onun bu sözleri dipnot vakit almasın diye yani kaynakları belirtmiyorum ancak haber verecek olursam mesela Beyhaki'nin süneninde var Şarani'nin yine de var yine İbni Asakir tarih Dimeşk'te var İbni Kayyum'un e, Kayyum'un ee, İbni Kayyum var, İbni Kayyum'un 361. sayfada El Sülani de var, ee, El Harizemül Kelam, Hatib e, Hatib El İhtijab, Bı Şafii, Nəvəvinin El Məzmuğu Şarani var ve daha birçok kaynaklarda i̇mam Şafî irâhî bu sözleri kayıtlıdır. Yine İmam-ı Şafii Rahimahullah'ın bir diğer sözü de şudur. Sünnete teslimiyet, naslar karşısında teslimiyetle ilgili. <gülüyor> Hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. Biliyorsunuz, daha önce de söyledik. Bu hem İmam Ebu Hanife'den hem İmam-ı Şafi'den nakledilmiştir. Feize sahhal hadis, sehiyye mezhebi. Hadis sahihse o benim mezhebimdir. Yine İmam-ı Şafi bir başka sözünde Ahmet ibn Hanbel'e hitaben der ki Siz hadisleri ve ricali benden iyi bilirsiniz. Siz hadisleri ve ricali yani bu hadisi rivayet eden ricali Kişileri benden iyi bilirsiniz. Sahih hadis olduğunda onu bana bildirin. Kufeli, basralı ve yaşamlı. Hangi diyardan olursa olsun, Sahih hadis olduğunda ona gideyim. Şu hassasiyeti görüyor musunuz? Ahmet İbni Hanbel'e hitaben siz hadisleri ve ricali benden iyi bilirsiniz. Sahih hadis olduğunda onu bana bildirin. Küfeli, basralı ve yaşamlı hangi diyardan olursa olsun sahih hadis olduğunda ona gideyim yani onu bulayım yani onu kendime din edineyim onunla amel edeyim onunla amel edilmesini emredeyim manasında. Yine İmam Şafii rahimeullah'ın bir başka sözünde hadis alimleri tarafından benim görüşlerime aykırı olarak sahih hadis rivayet edilecek olursa ben Hadise muhalif görüşlerimden, Sağlığımda da, Öldükten sonra da, Vazgeçtim. Dikkat ediniz, Bugün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'in, Sahih hadislerini terk ederken, Aleyhissalatü vesselam'in, Sahih sünnetini terk ederken, i̇mam Şafii Şafi'yi rahimahullah'ın, Şahsiyetini kendisine kalkan yapılanlar, Acaba, i̇mam Şafii'nin bu sözlerinden haberdar olmuşlar mıdır? Veyahut ne kadar şafiilerdir, gerçekten bunu sorgulamak gerekmiyor mu? Çünkü i̇mam Şafii Rahimahullah diyor ki, hadis alimleri tarafından, benim görüşlerime aykırı olarak sahih hadis rivayet edilecek olursa, ben hadise muhalif o görüşlerimden, sağlığımda da öldükten sonra da vazgeçtim. Yani bu bir itiraf diyor ki haberiniz olsun Sayı bir hadis e, ortaya konursa yani hadis alimleri tarafından ve bu benim görüşümle çelişiyorsa biliniz ki ben hayatta da ölümümde de o görüşümden vazgeçtim çünkü onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in sözü karşısında teslimiyeti doğru anlamışlardı onlar selefi menheci doğru anlamışlardı onlar Nas'ın olduğu yerde iştihada itibar edilmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Ancak maalesef imamları bu olduğu halde bugün bu imamlara tabi olanlar maalesef kendi imamlarını anlayabilmiş değillerdir. Yine İmam-ı Şafi'nin bir başka sözü ise şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den sabit olan sahih bir hadise rağmen benim ona ters bir söz söylediğimi görürseniz biliniz ki aklım gitmiştir. Allahu u Ekber Allah ona rahmet etsin. Allah ona rahmet etsin. Gerçekten şu hassasiyeti görüyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den sabit olan sahih bir hadise rağmen benim ona ters bir söz söylediğimi görürseniz biliniz ki Aklım gitmiştir. Yani aklını kaybetmekle aynı ölçüde tutuyor İmam-ı Şafii Rahimahullah. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih bir hadisi var ve nasıl olur da ben ona muhalif bir söz söylerim. Diyor ki siz böyle bir şeye rastlarsanız benim aklımı yitirdiğime hükmediniz. Biliniz ki ben aklımı yitirmişimdir. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü işittiği halde bunu arkaya atanlar, bunu görmezlikten gelenler, bu söze veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine icabet etmeyenler, acaba halleri nice olur? Daha önce de ashabtan bazı nakiller yapmıştık hatırlarsanız inşallah dersin akışında da bunları da hatırlatacağız bu sözler üzerine. Ashabın ee, yani daha doğrusu selefin aslında taklide e, taklit etmedikleri sahabenin bir başka sahabeyi taklit etmedikleri tabiinden birinin bir başka tabiinden bir başkasını taklit etmedikleri sürekli nas ile hareket ettikleri ve hicri 4. asra kadar aslında taklit hastalığının olmadığını ancak hicri 4. asırdan sonra bir donukluğun bir taklidin ve eee körü körüne birilerine e, taassup ederek bağlılığın olduğunu görmekteyiz. Ve bu da bu ümmetin e, silkinip kendine gelmesinde hak ettiği veya layık olduğu noktaya gelmesinde taklit oldukça büyük bir engeldir. Bugün İmam-ı Şafii Rahimahullah gibi onun mezhebine mensup olanlar veyahut bu ümmetin değeri olan i̇mam Şafii Rahimahullah'ı bu ümmet eğer doğru anlasaydı gerçekten onlar da sahih hadis karşısında kendi görüşlerinden vazgeçmemelerini aklı yitirmek olarak anlamaları gerekirdi. Yine i̇mam Şafii Rahimahullah bir başka sözünde Resulullah ve Vesselam'ın hadisine muhalif olan bütün söz ve görüşlerimde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin. Dikkat ediniz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine muhalif olan bütün söz ve görüşlerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi, sözü uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni Allah Allahu Teala ve uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin buyuruyor İmam Şafii rahimehullah. Yine İmam Şafii'nin bir başka sözü ise şöyledir. Benden duymamış olsanız dahi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'den rivayet edilen her hadis benim görüşümdür lütfen dikkat edin, benden duymamış olsanız dahi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen her hadis benim görüşümdür. Yani sünnete sahiplenmek, sünnetin hafızı veya sünnetin muhafızı olmak, gerçekten İmam Şafii'nin duruşu örnek alınması gereken bir ölçüdedir. Ve her Müslümanın bu teslimiyetle Allah Resulü ve Vesselam'ın sözü karşısında teslim olması gerekir. Yani benden duymanıza gerek yok. Eğer Allah Resulü ve Vesselam'dan geldiği sabitse o halde biliniz ki o benim görüşümdür. İmam-ı Şafiye bir gün hadise muhalefet görüş beyan eder misin diye soruldu. Hadise muhalefet, e, görüş beyan eder misin? Yani hadise muhalefet eder misin? O bu soruya şöyle cevap verdi. Siz benim belimde zinur gördünüz mü? Yani Hristiyanların bağladığı bir kuşak, Hristiyanların bağladığı bir kuşak, siz benim belimde zinur gördünüz mü? Veya kiliseden çıktığıma şahit oldunuz mu ki bu soruyu bana yöneltiyorsunuz? Diye cevap vermiştir. Yani Ram Şafi, Rahimahullah Biliyorsunuz ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar kendi kitaplarına, kendi enbiyalarına muhalefet ettiler. Dolayısıyla kendisine bu soru sorulduğu zaman sen sahih hadise muhalefet eder misin dendiğinde siz benim belimde zinur mu gördünüz ya da benim kiliseden çıktığıma şahitlik mi ettiniz diyerek bunu ehli kitaba benzemek olarak nitelemiştir. Ve bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e ümmet olan bir kimsenin yapacağı bir şey olmadığını ortaya koymuştur. Allah ona rahmet etsin. Yine İmam-ı Şafi'yi bir gün bir hadis rivayet etti. Mecliste bulunanlardan birisi ona, Ey İmam, sen bu hadisle amel eder misin? diye sordu. İmam-ı Şafi, sahih bir hadisi görüp ondan yüz çevirdiğimi görürseniz, Hemen benim deli olduğuma şahitlik ediniz demiştir. İmam Şafi'nin bu sözü Suyuti'nin Miftahül Cennesi'nde geçmekte. Ona sen bu hadisle amel eder misin diye sorulduğunda, Diyor ki, eğer ben bir hadis görüp de ondan yüz çevirirsem, Benim deli olduğuma şahitlik ediniz. Yani biliniz ki ben delirmişimdir. Allahu akbar i̇mam Müzeni El-Üm kitabına yaptığı muhtasarın başında da okuyucularına İmam-ı Şafi'nin hem kendisini hem de başkalarını taklit etmek, etmekten nehyettiğini belirtir. Kimdir i̇mam Müzeni? i̇mam Müzeni, ee, İmam-ı Şafi'nin talebelerindendir. O da e, El-Üm kitabına yaptığı muhtasarın başında İmam-ı Şafi şu sözlerini orada naklediyor. Diyor ki, İmam Şafii hem kendisini hem de başkalarının taklit edilmesini yasaklıyordu. Yani bundan sakındırıyordu. Dolayısıyla, üç mezheb imamımızın taklit ve bununla ilgili sözlerini dile getirmiş olduk. Bu imamlardan değerli olan Ahmet İbn Hanbel, Din sözlerine bakacağız, Allah ona rahmet etsin. İmam Ahmet, müştehit alimler arasında en fazla hadis toplayan ve onlara en çok bağlanan kişidir. Hadise bağlılıkta o derece ileriydi ki, dinin ayrıntı ve rey ile ilgili konularında kitap kaleme alınmasını hoş görmezdi. O, hadise bağlılık konusunda şöyle diyordu. Beni taklid etme Malik'i, Şafii Evza'yı, Sevri'yi de taklid etme Onlar bilgiyi nereden Aldılarsa sen de Oradan al Dikkat ediniz Ahmet ibn Hanbel Rahimahullah Diyor ki beni taklid etme Malik'i, Şafii, Evza'yı, Sevri'yi de Taklit etme Onlar bilgiyi nereden aldılar Kur'an ve Sünnet'ten Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabından o halde onlar onu nereden aldılarsa bilgiyi sen de o bilgiyi oradan al. Yine bir başka rivayette de şöyle diyor İmam Ahmed rahimehullah Dininde bunlardan hiç kimseyi taklid etme. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve ashabından ne gelmişse onu al ve onunla amel et. Onlardan sonra gelen tabiundan gelenlere gelince kişi Kişi onların görüşleriyle amel edip etmemekte serbesttir. Kişi onların görüşleriyle amel edip etmemekte serbesttir. Yani ashabtan geleni al, onun dışında tabiinden olanlara ise kişi onların kendi görüşleriyle amel edip etmemekte serbesttir demiştir İmam Ahmet Rahimahullah. Yine o şöyle diyor, ittiba kişinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından gelene tabi olmasıdır. Dersin önceki bölümlerinde bu sözünü hatırlatmıştık hatırlarsanız. E, biliyorsunuz taklit ve çeşitlerini zikrederken dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ancak dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymak taklit değildir, ittiba etmektir. E, Ahmet İbrahim Bey'in bu sözünü de nakletmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve O'nun ashabına uymak taklit değil, tabi olmaktır diyor. Çünkü Ali İmran Suresi 31. ayette Rabbimiz de buyuruyor. قُولْ in kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِفْكُمُ اللّٰهِ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbtedû billedeyni min ba'di Ebu Bakır ve Umar. Benden sonra şu iki kimseye uyunuz Ebu Bakır ve Umar. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabına uymak en düzgün ittibadır. Lokman Suresi 15. ayeti hatırlayınız. Allah Azze ve Celle bana çağıranların yoluna uy buyuruyordu. Yine... Ümme Ahmed Ahmet diyor ki, Evzai'nin görüşü, Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü, bunların tümü birer görüşten ibarettir. Bana göre bunların hepsi eşittir, delil sadece eserlerdedir. Yani bunların görüşleri hiçbiri birinden farkı yok, hepsi aynıdır, bir görüştür. Yani, ''Hum rical, nahnu rical.'' Yani onlar erkek, biz de erkeğiz anlamında. Yani bunlar da, e, bunların sözünün kendisi hüccet değildir. Hüccet, yani delil, eserlerde ancak eserlerdedir. Yani nakledilenlerdedir. Mesela deminki sözde diyor ki, ittiba kişinin Resulullah'a ve ashabından gelene tabi olmasıdır.'' tabiinden sonra kişi dilediğine tabi olmakta serbesttir. Tabiinden sonra kişi dilediğine tabi olmakta serbesttir. Yine Ahmet İbni Hanbel rahimahullah bir başka sözünde kim Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın hadisini kabul etmezse o helakın eşiğindedir demiştir. Kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hadisini kabul etmezse o helakin eşiğindedir. Yani helak olacaktır. Bütün bu sebeplerden dolayı müştehit alimlere bağlı olanlar, bağlı oldukları alimlerin görüşlerinin hepsini almamışlardır. İşte bu bizzat bu müştehit imamların kendi sözlerinden dolayı bunlara bağlı olanlar alimlerinin bütün görüşlerini bütün sözlerini almamışlardır. Aksine onların birçok görüşünü sünnete aykırı olduğu anlaşılınca terk etmişlerdir. Allah her ikisine de rahmet etsin. i̇mam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf Hanefi mezhebinin üçte biri kadar konuda hocaları Ebu Hanife'ye ters düşmüşlerdir. Yani bizzat İmam Ebu Hanife'nin en yakın talebeleri Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet etsin onlar kendi imamlarıyla mezheplerinde üçte bir kadar e, konularda muhalif düşmüşlerdir. Hatta Hanefi mezhebindeki kaide odur. Asıl kaide budur ancak bunu uyguluyorlar, uygulamıyorlar o ayrı bir mesele. E, İmam Muhammed ile Ebu Yusuf'un üzerinde ittifak ettikleri bir görüşte onların sözü İmam Ebu Hanife'nin sözüne tercih edilir. Fıkhın ayrıntı meselelerini konu edinen kitaplar, bu durumu açıkça ortaya koyan belgelerdir. İmam-ı yolunu izleyen Müzen'i ve başkaları için de benzer sözler söylenmektedir. Bunlardan sadece iki örnekle yetinebiliriz. İmam Muhammed El-Muvatta adlı kitabında şöyle diyor. Ebu Hanife'ye gelince Allah ona rahmet etsin. Ona göre Yağmur duasında namaz yoktur. Bize göre ise imam cemaate iki rekat namaz kıldırır. Dua eder ve cübbesini de ters giyer. Dikkat ediniz, yani bu bir örnek. E, i̇mam Ebu Hanife'nin en yakın talebelerinden birisi olan İmam Muhammed, Muvatta isimli e, kitabında diyor ki, Ebu Hanife'ye gelince Allah ona rahmet etsin, ona göre yağmur duasında namaz yoktur. İmam Ebu Hanife'nin iştihadı buydu. Yağmur duasında namaz yoktur diyordu İmam Ebu Hanife. Rahimehullah. Ancak onun talebesi işte orada zikrediyor. Diyor ki, imamımıza göre diyor yağmur duasında namaz yoktur. Ancak ancak bize göre imam cemaate iki rekat namaz kıldırır, dua eder ve cübbesini ters giyer. Yani tamamen hadise dayalı delile dayalı olarak bu anlamda, bu konuda kendi imamına nasıl muhalefet ettiğini bizzat kendi eserlerinde nakletmişlerdir. Tabi ki biz Şiiler gibi masum imam inancı taşımadığımız için ve Allah Resulü Vesselam'ın sünneti istisnasız bir kişide toplanmıştır diyemeyeceğimiz için bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan ashabın kendisi bile bazı konular kendilerine kapalı kalabiliyordu, işitmemiş olabiliyorlardı ya da bildikleri halde unutmuş olabiliyorlar. Bunların inşallah e, burada zikredeceğiz örneklerini. Ancak kendi imamlarına nasıl muhalefet ettiklerini az önce verdiğimiz İmam Muhammed'in İmam Ebu Hanife'ye muhalefeti güzel bir örnektir. Bu eserinde İmam Muhammed kendi mezhep imamına yirmi 20 meselede muhalefet ettiğini açıkça söylemektedir. Yani İmam Muhammed'in El-Muvatta isimli eserinde bu eserde bizzat kendisi diyor ki ben kendi hocamla 20 meselede ona ihtilaf etmekteyim. Bu sadece o kitapta olanlar. İmam Muhammed'in arkadaşlarından ve İmam Ebu Yusuf'un öğrencilerinden İhsan bin Yusuf el-Belhi o da çoğunlukla Ebu Hanife'nin görüşlerinin tersine fetva veriyordu. Kimdir bu İsam bin Yusuf el-Belhi? İmam Muhammed'in arkadaşlarından ve İmam Ebu Yusuf'un öğrencilerinden. Yani İmam Ebu Hanife'nin öğrencisinin öğrencisi. O da Ebu Hanife'nin görüşlerinin tersine fetva veriyordu. Çünkü onun delilini bilmiyordu başkasının delilini görüyor ve o delil gereğince fetva veriyordu. Yani İmam Ebu Hanife'nin delilini bilmiyorsa veya biliyorsunuz daha önce ifade etmiştik Hanefi mezhebi bizzat İmam Ebu Hanife kendi yaşadığı dönemlerde bunlara ehl rey deniliyordu. Yani görüş mezhebi. Çünkü delillere ulaşma imkanları kısıtlıydı. Hadislerin tedvin edilmeme meselesi vardı. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'den sonra Ortaya çıkan imamlarımız bu konuda daha kısmetli oldular. Hatta bizzat onun talebeleri de delillere ulaşma noktasında daha kısmetli oldular. Bunu gerçekten görmemiz gerekmekte. Bu sebeple az önce ismi geçen İsan bin Yusuf rukuya giderken ve rukudan doğrulurken ellerini kaldırıyordu. Çünkü biliyorsunuz Hanefi mezhebi onların Abdullah bin Mesud'dan getirdikleri bir delil var. El-Rafi Yedeyn ile ilgili yani elleri kaldırma rükudan önce ve sonra. Ancak bizzat onun talebelerinin rükudan önce ve sonra el kaldırdıkları ile ilgili deliller vardır. Ve bu şekliyle de fetva veriyorlardı. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den gelen mütevatir sünnette de durum budur. Bu yüzden Üç imamın da bu sünnete muhalif görüş bildirmiş olmaları, onu bu sünnetle amel etmekten alıkoymamıştır. Yani, e, Cumhur'un görüşü de böyledir. E, İmam Ebu Hanife'nin dışında kalan diğer mezheplerde de raf-ı yedeyn vardır. Yani ellerin kaldırılması sünnettir. Çünkü bu mutevatir derecesindedir. Dolayısıyla İsa'nın bin Yusuf el-Belhi veya İmam Muhammed bu Yusuf'un bizzat kendilerinden de rivayetler var. El kaldırdıklarıyla ilgili Buna karşı da kayıtsız kalmamışlardır. Dört mezhep imamının ve başka alimlerin davet ettikleri yol, işte e, birkaç derstir ifade ettiğimiz bu yoldu. Tüm bu nakilleri aktarmaktan gayemiz, ilim ve takvalarıyla meşhur olmuş alimleri, kendilerine siper ederek, taklidi din gibi göstermeye çalışanlara, bizzat adı geçen öncülerden cevap vermektir. Bunakilleri yapmamızın gayesi, ilim ve takvalarıyla meşhur olmuş, bu alimlerimizi, bu mezhep imamlarımızı kendisine siper edinerek, taklidi din gibi göstermeye çalışanlara, bizzat adı geçen öncülerden cevap vermektir. İşte bunlar, müştehit alimlerin sünnete sarılmayı emreden, ve kendilerini basiretsiz bir şekilde taklit etmeyi yasaklayan sözleridir. Bizzat kendileri bundan men ediyordu, yasaklıyordu. Bunlar yorum ve tartışma kabul etmeyecek şekilde gayet açık ve net sözlerdir. Bundan dolayı sünnetle sabit olan bir şeyi yapan kimse, sünnetle sabit olan bir şeyi yapan kimse, böyle yapmakla o konuda kendi mezhep imamının, bazı görüşlerine aykırı düşse dahi onun mezhebinden ve yolundan çıkmış olmaz. Biliyorsunuz dersin başından beri ifade ediyoruz. Diyoruz ki yani biz burada mezhepsizliğe çağırmıyoruz. Ancak mezhebe ittiba etmekten bahsediyoruz. Taklit demek körü körüne bağlanmaktır. Doğru yanlış, isabet etsin etmesin. Ben mezhebimden gelen veya mezheb gelen her şeyi kabul ediyorum demektir. Doğrusu bu da haramdır, doğru değildir. Bu anlamda inançta taklit de taklikle, fıkıhta taklidi birbirinden ayırmıştık. Ve bu anlamda da bu imamların bizzat kendilerine çağırmadıklarını, bizzat Nass'ın kendisine çağırdıklarını ve kendilerine tabi olanların delillerini bilmeden kendi görüşleriyle amel etmelerinin helal olmadığını söylediklerini gördük. Ancak bir kişi kendi mezhebinin içinde kalarak, kendi mezhebinin içinde kalarak, yine bu mezhepte hata olan şeyleri, yani nasla ters düşen hususları terk etmesi ve isabet ettikleri konularda ise onlarda tabi olması takip edilecek en güzel yoldur. Tam aksine müştehit imamların hepsine birden tabi olmuş ve kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba tutunmuş olur, bunu yapacak kimse. Yani ney? Şu an Şafii mezhebine mensup birisi, hangi konuda olursa olsun, kendi kendi mezhebindeki yanılgılardan, hatalardan, görüşlerden yüz çevirir. Dolayısıyla, Hakk'ın etrafında döner. Hak nereden geliyorsa onu alır. İmam Melik'ten geliyorsa İmam Melik'ten alır. Ramî Şâfi'den geliyorsa İmamı Şâfi'den alır. Ahmed bin Hanbel'den geliyorsa Ahmed bin Hanbel'den alır. İmam Ebu Hanife'den geliyorsa İmam Ebu Hanife'den alır. Dolayısıyla gerçek bir Müslüman hakkın etrafında dönen kimsedir. Ancak müçtehit alimlerin görüşüne aykırı olmasından ötürü sabit sünneti terk eden kimsenin durumu bundan farklıdır. Dikkat ediniz. Müştehit alimlerin görüşüne aykırı diye sahih sünneti terk eden kimsenin durumu çok farklıdır. O alimlere karşı gelmiş ve onların sözlerine aykırı davranmıştır. Yani hem bizzat Allah'a, Resulüne, efendim, Selef'in menhecine ve bu imamlara bizzat aykırı hareket etmiştir. Nisa suresi 65. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hayır, Rabbine and ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabul, kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. Allah subhanehu ve teala kendi adına, kendi şanına yemin ederek, Rabbine and ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda, seni hakem kılıp, hani diyor ya ayette فَاِنْ fi ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resulüne götürün. Peki siz bu anlaşmazlığı Allah ve Resulüne götürdünüz. Ne yapmanız gerekir? Aynı Nisa suresi 65. ayette emredildiği gibi bu anlaşmazlıkta Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı hakem kılanlar verdiği hükümden ötürü yani hüküm aleyhimize de olsa, hüküm hoşumuza gitmese bile hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamayız. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine, hükmüne razı olmak, e, razı olmak, erdemliliğini gösterdiğimiz gibi bir de içimizde sıkıntı duymamaktan bahsediyor Rabbimiz. Yani bundan rahatsız olmayacağız. O yüzden hani Türkçemizde ata sözlerine, ata deyimlerine girmiş bir söz var. Diyor ki şeriatın kestiği parmak ağrımaz. Bunun söylenmesindeki sebep Gerçekten Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam bir konuda hüküm vermişse artık onun o hüküm aleyhine de olsa bundan rahatsızlık duymamaktır. Buna, buna itiraz edip hatada ısrar edince ne olur? Aynı Nisa suresi 115. ayetteki gibi olur. وَمَنْ يُشَاخِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهِ وَنُسْلِهِ ve وَسَاءَتْ مَصِيرًا Rabbimiz buyuruyor ki, kim? Hak kendisine belli olduktan sonra, yani sünnet kendisine belli oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emri ve davranışı kendisine belli oldu. Ve Allah Resulüne muhalefet ederse, ve müminlerin yolundan, yani ashabın yolundan yüz çevirirse, onu gittiği yolda tek başına bırakırız. Cehenneme süreriz, ne kötü bir gidiş yeridir buyuruyor. Aynı Nur suresi 63. ayette emrettiği gibi, bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, yani ona muhalefet edenler, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Allah subhanehu ve teala hem dünya için hem de ahiretle ilgili o kişiye bir azap, isabet edeceğini veyahut başına bir bela geleceğini haber veriyor. Kimin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırı davrananlar. Hafız İbni Recep bu konuda şöyle söylüyor. Kendisine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinin ulaştığı ve onu bilen her insanın yapması gereken ve onun hakkında vacip olan şudur ki, ileri gelen bir alimin görüşüne aykırı olsa dahi, Dikkat ediniz. i̇bn Recep diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinin kendisine ulaştığı ve onu bilen her insanın yapması gereken ve onun hakkında vacip olan şudur. İleri gelen bir alimin görüşüne aykırı olsa dahi bu emri halka duyurup açıklamak ve onlara öğüt verip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirmelerini emretmektir. Herkese düşen şey şudur diyor, bilinen, meşhur bir alimin sözüne aykırı da olsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü sabit olmuşsa, artık bunu işiten kim, kimse, bununla amel etmek ve insanları da buna davet etmek zorundadır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri, yüceltilmeye ve uyulmaya, bazı konularda yanılarak, sünnete aykırı düşebilen,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 Aksine onları sevip değer verdikleri insanlardır. Ancak gönüllerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi daha ileri ve onun emri bütün yaratıkların emrinin üstündedir. Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Yanlış iştihadın sorumluluğu bağışlanmış olsa bile, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in emrine muhalif görüş bildiren alimlere, duyulan sevgi ve saygı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in emrine uymaya engel olmaz. Yani bir müştehit iştihadında yanılmışsa yine bir sevap alır çünkü bir emek ortaya koymuştur. İsabet etmişse iki sevap alır ve dolayısıyla Allah Subhanahu ve teala bu Rabbani alimlerin gayretinden ötürü onları bağışlanmıştır ve ecirle onları mükafatlandırmıştır. Ancak Resulullah aleyhisselatü vesselamın emri kendisine belli olduğu halde ona muhalefet edenler için bunu söylemek mümkün değildir. Evet. <gülüyor> Yanlış ihtihadın sorumluluğu bağışlanmış olan alimler, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın görüşüyle çeliştiği zaman kendi görüşlerinin aksine hareket edilmesini uygun görüp emretmişlerdir. İlimde ve hayırda ileri derecede olanlardan konuyla ilgili örnekler verecek olursak, sahih bir senetle Salim bin Abdullah bin Amer'in şöyle dediğini rivayet eder Salim Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini rivayet eder Mescitte İbni Ömer'le oturuyorduk derken Şamlılardan bir adam geldi ve ona temettü haccını sordu İbni Ömer bu güzel bir şeydir dedi yani temettü haccı yapalım mı yapmayalım mı ya da temettü haccı nasıldır diye sordu İbni Ömer güzel bir şeydir dedi bunun üzerine adam dedi ki fakat babam bunu yasaklıyordu. Yani İbn-i Ömer, radıyallahu An, kendi halifeliği döneminde bunu yasaklıyordu bazı sebeplerden ötürü. İbn-i ona şöyle cevap verdi. Radıyallahu An, Allah babamdan razı olsun. Em emri ebi uttemi'u em emri Resulillah aleyhissalatü vesselam. Dedi ki Allah babamdan razı olsun. Babamın emri mi uyulmaya layıktır, yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri mi? Bunu deyince adam şöyle karşılık verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri elbette dedi. Ondan sonra İbni Umar o adama dedi ki artık git dedi. Sadi bin İbrahim yani Abdurrahman İbni Af'ın oğlu bir adam hakkında Rabia bin Ebu Abdurrahman'ın görüşüyle hüküm verdi. Dikkat ediniz. Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Sa'd İbni İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf bir adam hakkında Rabia bin Ebu Abdurrahman'ın görüşüyle hüküm verdi. Bu hüküm adamın aleyhineydi. Yani adamın aleyhineydi. Adamı e, hatalı buluyordu. Ben ben diyor İbni Ebu Zib yani ben İbn Ebu Zib'in kendisi diyor ki ben ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den bu hükümle çelişen bir hadis aktardım. Yani onun verdiği hükmün yanlış olduğunu ortaya koyan bir hadis aktardım. Bunun üzerine saat Rebi'a'ya bu İbni Ebu Zib'dir, güvenilir bir ravidir. Bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den verdiğim hükmün aksine bir hadis nakletti dedi. Rebi'a ona sen iştihad ettin ve hükmün geçerli oldu. Yani Rabia ona diyor ki ne tamam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den senin hükmüne muhalif bir haber geldiyse bile sen ihtihad ettin, hükmettin. İhtihadın neticesinde bir hükme vardın. Dolayısıyla artık bu adından vazgeçme dedi dedi. Rabia ona diyor ki ihtihad ettiğin hükmün geçerli. Sadise şöyle cevap verdi. Ne acayip bir durum. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmünü bırakacağım, Saadın hükmünü ile mi hükmedeceğim öyle mi? Bilakis Saadın hükmünü bırakıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmü ile hükmediyorum dedi. Ardından davayı yazdığı kağıdı yırtarak adamın lehine hükmünü düzeltti. Bu örneklerden biri de Ahmet İbni Hanbel'dir. Kendisi fıtır, fıtır sadakasını yiyecek olarak verilmesini emrediyordu. Çünkü kendisine Ebu Said el-Hudri ve Abdullah İbni Ömer'den gelen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti mevcuttu. Bir gün kendisine Halife Ömer İbni Abdülaziz fıtır sadakasının kıymet olarak verilebileceğini söylüyor dendiğinde dedi ki Fe Subhanallah ben size Resulullah diyorum Aleyhisselatü Vesselam siz bana Ömer İbni Abdülaziz diyerek cevap vermiştir <gülüyor> dikkat ediniz Ahmet İbni Hanbel elinde Ebu Sa'id el-Hudri'den ve Abdullah İbni Ömer'den gelen hadisler var yani e, fıtır sadakasını yiyecek olarak dağıttıklarına dair e, kendisinin de bu konudaki hücceti budur böyle kabul eder yiyecek olarak verilmesini söyler. Birileri ona dediler ki Halife Ömer İbni Abdülaziz fıtır sadakasının kıymet olarak verilebileceğini söylüyor. Aynı günümüzde Hanefi olduğunu söyleyenler de aynı bu şekilde kıymet olarak verirler yani kıymet olarak verileceğini söylerler. Yani para başka bir şey bu anlamda kıymet. Kendisine Ömer İbni Abdülaziz bunu söylüyor dediklerinde diyor ki başımıza taş yağacak. Ben size Resulullah diyorum aleyhissalatü vesselam, siz bana Ömer İbni Abdülaziz diyorsunuz. Aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sözü karşısında hani birileri çıkıp diyor ya, Ebu Bekir ve Ömer diyor ki, İbni Abbas radıyallahu diyor ki, Ben diyor onları helakta görüyorum. Diyor ki ben onları helakta görüyorum. Ben diyorum ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah ve Resulü böyle buyurdu diyorum. Onlar bana diyorlar ki Ebu Bekir ve Umar da böyle buyurdu. O da onları helakta görüyorum derdi. Dolayısıyla bizim selefimiz Kur'an ve sünnet karşısında kimden gelirse gelsin o kişilerin e, görüşlerini terk eder, sünnete sarılırlardı, sünnete muhalefet etmezlerdi. Az önce mezhep imamlarımızdan bizzat makiller yaptık konuyla ilgili ve bu anlamda inşallah e, konu, konuya devam edebiliriz. E, gerçi benim benim <gülüyor> sesim gitmeye başladı herhalde. Musa abi beni çok konuşturuyor allah Alem beni çok konuşturuyor o yüzden benim sesim Allah alem <gülüyor> biraz gitti ee, ben şimdilik ben ara vereceğim eğer sonra devam etme imkanı bulursam edeceğim yoksa etmeyeceğim Allah sizden razı olsun ve hadi ve alem ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi muhammed Subhanak Allahma bihamdik eshedwanailaha illa ant ve atubu ilek salam alaikum ve rahmetullahi ve barakatum